Evet Açık Radyo, Açık Gazete ve 27 Mayıs darbesi özel programının ikincisini, ikinci bölümüne geçiyoruz. Ali Bilge ile birlikte Didem Genç Türk'ün de hazırlayıp yerleştirdi, monte ettiği seslerle Ömer Şahin de bize yardımcı oluyor. Bugün ikinci gün Ali Bilge ile yapıyoruz bu programı. Dünden kalan bir şeyi sadece size e, tekrar sormak istiyorum. Alyans Mahallesi kurulmasına yol açan anneniz de babanızın da alyanslarını yani evlilik yüzüklerini, altın yüzüklerini bağışladıklarını bundan sonra da pişman olduklarını çünkü bunun başka amaçlarla kullanıldığı bir alyans mahallesi kurulduğunu söylemişti. Neden veriliyordu? Hangi gerekçeyle bu e, yüzükler, evlilik yüzükleri verildi? Ekonomik durum e, pek parlak değildir hatırlarsanız. 58 devaliyasyonu ve sonrası Demokrat Parti'nin son döneminde kaynak sıkıntısı vardır, döviz açığı vardır, İktisadi durum kötüye gitmektedir ee, ve bunu kapatmak üzere e, hazineye o zamanki yönetime destek amaçlı insanlar altınlarını e, mücevheratlarını, alyanslarını bağışlarlar katkı olsun diye Bu amaçta yapılan bir şey yani ama daha dar, sonra bunlar darbecileri çok desteklemek üzere. Evet darbecileri ekonomik olarak desteklemek üzere, yapılan bir şeydir. Mesela gerisi gelecek ama şimdi aklıma geldi. Çok bilinmeyen şeylerden biri. Darbe sonrasında büyük bir ordu içerisinde tenkisat vardır. Yani emekliye sevgiler. Emekliye sevgilim, Pek, çok insan, pek evet. çok insan. Ve rakamlar şöyle. 200 küsür general ve 5000 subay. Bu Cumhuriyet tarihinin ilk defa böyle orduda bir değişikliktir. Bunun Sonucunda bu insanları emekli ederken bir kaynağa da ihtiyaç var. Bu restorasyon isteği aslında Birleşik Devletler tarafından geliyor. Hmm. Ordunun yapısını iki şey çok net giriyor. Birincisi bu emekliye sevk edilmesi ve daha kompak bir ordu kurulması. Daha az kurmayla ve daha az subayla ordunun yönetilmesi Modern tavsi modernizasyonu tavsiye hı. ediliyor. Ve şimdi belki kamuoyunun çok az bildiği şeylerden biridir bu. Bu emekliye sevgililen subayların emekli ikramiyeleri Birleşik Devletlerin gönderdiği bir kaynaktan ödeniyor. Allah Allah. Evet. Alyanslar da ödenmiyor yani. O alyanslar ayrı. <gülüyor> Çünkü bunlarda huzursuzluk olacak diye subayların e, seslerinin çıkarılması iki şeyle önleniyor. Birincisi bunlara ikramiyeleri ödeniyor. Çünkü burada genci var, emekliliği hak etmişi var, hak etmemişi var. Bu da o dönem bizzat Birleşik Devletler'den gelen kaynakla ödeniyor. İkincisi, Amerikan Yardımı. Yani. Evet, Amerikan Yardımı. İkincisi e, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun kurulması. Geleceğiz bu. Evet. Bu ikisi de tam 60 itiracı sonrası rastlayan dönemde e, ABD'nin ve NATO'nun katkılarıdır. Başka katkıları da var. Onları çok konuşmadığımız için bence e, çok değinilmesi gereken hususlardan evet, biri. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin <gülüyor> genel uluslararası konjonktürdeki rolü ve bu darbede e, rol alıp olmadığı meselesi üzerinde hiç hemen hemen hiç durulmayan hususlardan biridir. Belki ona da fırsat buluruz ama şimdi isterseniz bu diktatörlüğe giden tırnak içindeki devrilen diktatörlüğe giden yolu birazcık kat edelim. Şimdi bir Afya, adalet, ve, ve bağlı değildir yine aykırı bir yeni ve Bu ve Şimdi e, 1945 savaş bitimi 46 eee çok partili diyenden rejime geçiş ve 46 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, açık oy gizli tasnif yöntemiyle tekrar iktidarı ele geçirmiş Şaibeli seçim malum. Hileli tamam. Hileli seçim ve bunun üzerinde o zamanki Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde büyük bir hoşnutsuzluk vardır. Bu tarafı da e, çok fazla irdelenmiyor yazıldı çizildi ama 46 ile 50 arasında... Türk Silahlı kuvvetlerin içerisinde o zamanki albay rütbesindeki ve general rütbesindeki pek çok isim. İsmet Paşa ve o günkü düşünün 20 küsür sene Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Ordu yararisindeki durum da bozulmuş o nedenle. Çakmak 44'te emekliye sevk edilir. E, beklentiler or, or, ordunun modernizasyonu hiç gerçekleşmemiş. Birinci Dünya Savaşı, Balkan Şanlıdır. Savaşı... Teknolojisinde bir ordu var ve bir modernizasyon talebi var. O da batı dünyasında bütünleşirsek olur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi buna yanaşmaz. Dolayısıyla yanaşmayacak bir partidir. Yeni parti, demokratlar ordunun modernizasyonunu ve batı dünyasıyla özetle geçiyorum. Yani kenetlenmeyi evet. hedeflemiştir. Ve Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir cunt oluşur. 46 Eylül arasında. Hatta 50'de tamamen e, tersi bir durum vardır. Hep derler ki Paşa istersen bırakmasın ordu biz senin arkasındayız. Tam tersi eğer CHP 50'de iktidarı bırakmasa ordu destekli Demokrat Parti'nin yandaşı bir darbe de planlanmaktadır. O darbeyi 46 Eylül arasında planlayanlar daha sonraki darbelerdeki aktör unsurlar Cevde Sunay, Cemal Tural, Cemal Gürsel, e, Fahri Belen, Seyfi Kurtbek ki, gibi... Ee, o zamanki kurmay, albay ve general hütbesindeki mensuplardır. Bunlar modernizasyon talep etmektedirler. Bu modernizasyonun da Demokrat Parti ile olacağını düşünürler ve Demokrat Parti o dönemde desteklenir ciddi Hı -hı. olarak ordunun içerisindeki güçler. Ee, ama 54'ten sonra o ee... Ordu ile Demokrat Parti ittifakı bozulmaya başlar. Nedeni bu modernizasyon ve askerin durumunun iyileştirilmesi istenildiği gibi gerçekleşmez. Amerikan yardımları başlamıştır. İlişmeler bu anlamda vardır ama 24 Anayasası'nın sının yürütmeye büyük bir güç verir. 24 Anayasası. Evet. Ve bürokrasi güçlü olma dönemini bitirmiştir artık. Askeri ve sivil bürokrasi ve demokratlar tarihinde, Türkiye tarihinde askerin ve sivil bürokrasinin siyasetin 24 anayasasında e, güçler e, dengesi yürütme esasıdır 24 anayasası ona göre dizayn edilmiştir. Anayasa mahkemesi yoktur. E, hukuk, e, yargı e, da kuvvetli bir doku oluşturulmamıştır. Yürütme ve yasamanın gücü yüksektir. Ve bu 10 yıl içerisinde diktatörlüğe gireceğim. İşte anayasanın... Yürütmeye ve yasamaya özellikle de yürütmeye verdiği yetkiler nedeniyle diktatörlük kurulması e, kurulduğu savıyla e, 146'ya 1'e kadar uzanan e, o mahkemeler yasada mahkemeleri teşekkür etmiştir. E, bu e, ordunun yani 46-54 arasındaki süreçte ki o dönem Cunta'nın yani 46-50 arasındaki galiba adı da hücum ordusu. Darbecilerin. Seyfi Kurtbek, Demokrat Parti'den milletvekili olur ve ilk savunma bakanıdır. Fahri Belen, e, Bayındırlık Bakanı olur ama bunlar aradıklarını bulamazlar e, bir süre sonra. E, 54'ten sonra kopuşlar başlar ama başka... E, Paşalar Demokrat Parti içerisinde yer almıştır. Ama bugünkü gibi filan bir durum yok. Genelkurmay Başkanı milli savunmanın altında kuvvet komutanları ve komutanlar bürokratik hiyerarşide neredeyse oradalar. Dolayısıyla yürütmenin ve siyasetin önde olduğu bir dönemdir 50-60. Zaten buna duyulan müthiş bir tepki vardır. Kendileri e, sürekli başat olan e, silahlı kuvvetler yani bin, olayı 1908'e kadar götürebiliriz. E, bu işi e, bu dengenin, bu modelin Değişmesini talep ederler ve e, 60 ihtilali aslında bu anlamda bir arayışın da e, ürünüdür şeylerden biri yani e, ben yedeklerle de idare ederim demiştir Menderes e, ona büyük bir tepki vardır ve 54'ten itibaren irili ufaklı ben artık sayısını şey yapamadım bu işe girdiğimde e, yüzbaşı e, üstünde en az 15 tane falan. Ne olacak bu memleketin hali? Vatanın kurtarılacak halaskarlar oluşmaya evet. başlar. Bunların içerisinde önemli gruplardan bir tanesi Sadi Koçaş grubudur. Türkeş, Talat Aydemir, iki Orhan, Kabibay ve Erkanlı ekipleri vardır. Ve bunların en üst rütbesi Yarbay seviyesindedir o dönemler başlangıcında. Model İttihat Terakki modelidir. Yeminli silah üzerine girilir. Ondan sonra ve çok ee... komik... E, yapılanmalar da vardır ve daha sonra bunlar birleşirler. E, 60'a kadar gelen süre içerisinde e, bu e, yapılanmalar e, önce 57 seçimleri öncesinde yapmak isterler bu işi darbeyi. Aralarından e, yine bir 9-9 tubay e, olayı vardır. E, aralarından biri ihbar eder. Ee, ama bunların hepsinin mahkemesinin Cemal Turalpaşa mahkeme başkanıdır. Bunları affedilir, ihbar eden iki yıl kazamet kuşçu. kuşçu olayı dinlen evet, bir kuşçu olay, olay var. Başlı başına o da incelenmesi gereken. Ee, bu süre içerisinde yani e, KOP Demokrat Parti de gücünü e, değişik şeylerle getirmeye başlar. Özellikle iktisadi alanda e, döviz nellerim evet. ile karşılaşır. <gülüyor> Borçlar ödeyememe mevzuları ile karşı karşıya kalmıştır. E, Demokrat Parti tabii bu şeyde güvenlik bürokrasisiyle e, arasını açmaya başlar. Burada da temel şeylerden biri tabii ki silahlı kuvvetler ve o zamanki adıyla Mah Milli Amele Hizmet Teşkilatı Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Müsteşarlığı'nda var bir daire başkanlığıdır. Daha sonra 1965'te müstişarlık haline gelir. MIT Milli olur. İstihbarat Teşkilatı'na dönüşecek değil mi? Dönüşecek. Ee, i̇lginç şeylerden biri bu 50-60 döneminde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu nedeniyle ordunun bütün subayları neredeyse, çok önemli bir bölümü, Birleşik Devletler ve NATO Kolejlerinde eğitim görürler. Aynı zamanda e, bu eğitimlerle birlikte 1952 yılında Türkiye'de Gladio'nun başlangıcı olan Seferberlik Tetkik Dairesinin kuruluşunu tanık oluruz. 52 yılı e, bu Seferberlik Tetkik Dairesinin en ve NATO e, subaylığı ve NATO Daire Başkanlığı genel kurmayda bu başta Türkiyeş olmak üzere pek çok kişi bu Milli Birlik Komitesini oluşturan unsurların kişilerin büyük bir bölümü buralardan geçen subaylar olduğu dikkat çekicidir. Dolayısıyla 27 Mayıs'ta iki şey güvenlik bürokrasi içerisinde gittikçe NATO ve ABD kodlarına göre eğitim görmüş, dizayn olmuş subaylar vardır. Milli, Milli Ameli Hizmet Teşkilatı ki örneklerinden birinde şöyledir. 1957 yılında Başbakan Adnan Menderes, Müsteşar Ahmet Salih Korur çağırır. Der ki bu mahtan pis kokular alıyorum. Şuradan da bir ilgilenir misin? Kaynağımız Cüneyt Ağcı Darbeler ve Gizli Servisler kitabı. Bunların söylediklerimizin tamamı kaynaklarda bulmak mümkündür. Evet, mümkün. Ama yani bir belgeselin arkasına kaynakça vermek biraz uzun olabilir. Ahmet Salikor gerçekten bir araştırma yapar ve sonunda raporunu başvekil Ednan Bey'e takdim ettiğinde durum vahimdir. Der ki efendim Küçük Esat'taki Ankara'da Küçük Esat diye bir semtte mah e, binası vardır. E, binanın kirasını CIA ödemektedir efendim der. Nasıl olur der. Efendim ondan da daha vahim var. Teşkilatın neredeyse tamamını diğer ülke isparat örgütleri ikinci maaşa bağlamıştır der. Evet çift maaş alıyorlar. Çift alıyor. maaş alıyorlar ve bu, bu durum Mahmed arkadaşların tutuyor. ağrına gidiyor der. Aman Ahmet bunları Amerikalıları küstürmeden... Bunu bir şekilde hallettin der. Şimdi o dönemki istihbarat örgütünüzün içi bu. Yani ulusal istihbarat teşkilatınız. Şimdi tabi burada şey, ilginç bir nokta var. Ee, bu 27 Mayıs darbesiyle ilgili bütün tartışmalarda yazılan, çizilenlerde, konuşulanlarda Amerika'nın e, rolü konusu hemen hemen pek az üstünde durularak geçiştirilmekte olduğu söylenen bir şey. Oysa daha sonraki olabilecek şeylerin hepsinde Amerika ile bağlantı. Siyahet da, parmağı arandı. Siyahi ve Siyahet parmağı arandı. Hala da pek çok şeyde şimdi bir de bunlara ilaveten Avrupa Birliği de zaman zaman giriyor ama esas olarak siyahet parmağı aranıyor. Fakat 27 Mayıs'ta bu söyledikleriniz kan dondurucu yani dehşet verici şeyler olmasına rağmen hiç bu konudan bahsedilmiyor ve özgürlük ve anayasadan söz ediliyor. O açıdan çok önemli. Ben bu 38 kişinin en aktörlerinin hepsi dış görev yapmış. Büyük bir çoğunluğu NATO askeri ateşe militerlikte bulunmuş. Washington'da çalışmış subaylardır. Ve Alparslan Türkçede zaten ilk şeyinde duyurusunda. Burası Türkiye radyo yayın postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin.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 hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz. Radyodan yaptığı duyuru da da NATO'ya ve SENTO'ya bağlıyız. O zamanki Central Organization'ın kısaltılmışı SENTO, yani Türkiye, Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bölgesel işte. Muhtemelen enerji hatlarını da tutmaya yönelik bir uluslararası örgüt olan SENTO'ya da bağlılık. Hemen ilk ifade, ilk cümlede böyle bir darbe olduğunu söylüyor. Ama ilk şey NATO'ya ve SENTO'ya bağlıyız diyor. Radyodan anonsu bak lazım. ''Bir şey hazırlamadınız, bir şey hazırlamadık.'' dedi. Dedim ki, ''Onu ben hazırlarım.'' Siz onun için endişe etmeyin. Kalktım oradan. Eğitim ve Harekat Subayı'nın odası var yan tarafta. Oraya geçtim. Orada oturdum. İlk yayınlanan bir numaralı bilgiyi... bildiriyi orada kaleme aldım. Bu arada yazanlar da arada bir yazdıkları bana okuyorlar. Mesela... ...benim aklımda kalan... ...üç defaydı ama ikisi aklımda... ...birinde dediler ki... ...Türk ordusu iktidarı ele almıştır. İdareyi ele almıştır diye. Ha tamam dediler, düzelttiler. Bu... ...yani ordu hiyerarşisinin dışında... ...cerran eden bu harekette... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...NATO... Ve CIA'nin bilgisinin olmaması mümkün değil. Zaten sonradan yazılanlar bunları doğrular niteliktedir. Selim Sarper'i çağırtırlar ilk darbenin olduğu gün. Cemal Madanoğlu darbenin önemli aktörlerinden biridir. Cemallerinden bir tanesidir. Ee, Selim Sarper de korkar ben de mi içeri alıyorum diye. O sırada Dışişleri Bakanlığı Genel sekreteridir. Şimdiki müsteşarlığa eşdeğer pozisyondur. Evet. Ondan sonra e, Madanoğlu der ki Sarper'e... Bak der, e, biz içeriği hallederiz de dışarı ne der der, mükemmel kimin aklına geldi bu Sento'ya ve NATO'ya bağlı olmak olayı çözdünüz der Sarper Ve Dışişleri Bakanı olur. Evet, o, Dışişleri Bakanı da bu şekilde e, oluyor. Bu ilişki e, şöyle, o dönemde e, 1959 yılının 1 Mart'ında ABD ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşma var. Tecavüz karşılığında Birleşik Devletin müdahalesini öngörüyor. Her türlü, Türkiye'den iç ve dış. Saldırı Ayrıca, yani. Evet 27 Mayıs'tan 18 gün önce Pentagon'la benzer bir anlaşmada imzalanmıştır. Ve e, 27 Mayıs'tan dönemin Ankara'daki istasyon şefleri elçilik tümüyle haberdardır ve Albay Türkeş onların en e, gözettiği vekil kişidir. Zaten o da Amerika'da meşhur School of America gibi bir yerde eğitim görüyor. Gör, görmüştür e, ve e, bu e, şeyde müdahale de ne bilgi vermiştir hükümete ki benim anladığım kadarıyla Menderes ve hükümeti bir olaylara rağmen geliyor olay e, Birleşik ben gelecek bilgiyi önemsemişlerdir. Halbuki Birleşik Devletler İstihbaratı Türk İstihbaratı Teşkilatı bu kadar iç içedir. Evet, şimdi bir o iç şey var iç konjonktür tabii Demokrat Parti'nin de otoriter bir tabii. işte bu vatan cepheleri, tahkikat olayları, komisyonları, komisyonları kurmak, gazetecilerin ciddi olarak baskı altına alındığı dönem beyaz çıktı bir sürü sansür ağır kol gezdiği. Onlar da elbette var. Yani bastırdıkça bastırıyorlar. Yani yürütmeye esasen bir güç olması, yani dengeleyici bir gücün olmaması 24 Anayasası'nın çok parti rejime geçince 10 yıl boyunca müthiş bir yürütme gücü getirmiştir. O kötüye de dejenere de edilebilir durumlar yaratmış. Nitekim oturu örnekleri de Evet var. yani odunu aday göstersem seçilir dediği de vaki galiba. Öyle evet, bir şey. Yani, Adnan Menderes'in. Bütün yani, bunlar ister, bu yasla adadaki muameleyi ve sonucu asla. asla da. şey yapmıyor. Bir darbeyi de şey yapmıyor. Çünkü darbeden kısa bir süre önce artık şey var yani iktidarın bırakılmasına dair ciddi eğilimler var. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri kazanacağına dair de yapılmış ilginç araştırmalar var. Yani kaybediyorlar bu uygulamalarla, antidemokratik uygulamalarla ekonomik durumda kötüye gitmiş. Yani Halk Partisi muhalefetten tekrar iktidara gelmek üzere yani Hatta öyle bir şimdi kaynağını tam gösteremeyeceğim ama olaylarla Türk dış politikasında Siyasal Bilgiler Fakültesinden Ankara'da çıkarılan kitapta hatırlıyorum. Yani e, ya öyle o zaman bu kadar bugünkü kadar yaygın değildi şüphesiz kamuoyu araştırmaları filan ama yani yapılacak seçimde e, şeyin gideceği bütün baskılara filan rağmen gideceği ortaya konmuş durumda AK Parti'nin kazanacağı Arada da tabii çok önemli bir başka dış etken daha var. Onu da muhakkak söylemek lazım. Yani soğuk savaş denen dünyanın tamamen komünist ve şey olarak Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ve dostları arasında tamamen ikiye bölünmüş olduğu ve çok sert bir adı soğuk ama adı yani silahlı değil ama olabilecek korkunç bir bölünme var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kuş uçurtmadığı bir durum. Tabii Sovyetler de kendi peykleri, uyduları için aynı şey. Ee, ve ekonomik sıkıntılar arş alaya varınca Menderes kredi bulmak üzere Moskova'ya gidiyor. Gitme planı yapıyor. Ve çok geniş yani pek çok müsteşar, bakan filan. Yanı sıra iş adamlarından da geniş bir heyetle hesaplanmış. İşte buna... Amerika Birleşik Devletleri'nin o şartlar soğuk savaş şartlarında doruktayken pek tolere edebileceğini e, düşünmüyor insan. Yani bir analiz yaparak bu konuda bir bilgim yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri bildiğimiz kadarıyla hiçbir zaman bu gibi şeyleri hoş görmemiş. Hele kamptan ayrılma anlamına gelebilecek böyle bir şey ben bunu şey gelmişti buraya National Security Archives diye bir sivil toplum kuruluşu var. Ulusal güvenlik arşivleri adını taşıyor ama tamamen sivil bir şey ve Amerika'da bütün gizli kapaklı yapılan işleri bilgi edinme kanunuyla bastırıp alıyor bilgileri. Yani hükümet karşıtı muhalif bir kuruluş bu. Onun başkanıyla bir Thomas Blanton'la onunla uzun bir hoş bir sohbet yapmıştık. Sonra koridorda da dedim ki ya benim aklımı kurcalayan şeylerden bir tanesi bu. Amerika'nın bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin 27 Mayıs darbesinde planı hakkında bir şey biliyor musunuz? Tam da o sıralarda işte Stephen Kinzer'ın bütün dünyadaki darbeler kitabı daha çıkmamış Amerika'nın doğrudan uyguladığı ve desteklediği darbeler kitabı. Bizim adımıza bir başvur dedim bakalım ne çıkacak. Yani 27 Mayıs Amerika'daki gizli servislerde filan nasıl yapıldı. Biz sonuç alamadık ama bu bugünlerde bunun belgeleri ortaya çıkacaktır eminim. Yani zaten... Bir 50 yıl süresi var bildiğim kadarıyla evet. Birleşik Devletler'in. Ee, önümüzdeki 1-2 ay sonra 27 Mayıs'ta e, Amerika'nın rolü konusunda... Zaten otomatik olarak ayinlamaları. Bir son bir şey söyleyeyim mi? Ee, sevgili rahmetli Örsan Öymen'in bir İhtilal daha var diye bir kitabı var. Müthiş bir kitaptır. Yani bulunması şu anda zor ama orada bir diyalog. Ee, ordu'nun e, önemli bu darbecilerinden ee, Orhan Dündar Seyhan'la e, Yarbay Güventürk arasında geçiyor. E, Dündar Seyhan Washington'da o sırada e, diyor ki e, sen orada kal. Washington'da görebilirsin. Amerika'nın rızası olmadan ihtilal yapılamaz. Sen orada kalıp bunu bize sağlayabilirsin. Üstelik İngilizcen de var. <gülüyor> evet süper. Peki bu noktada isterseniz keselim ama en çok benim yani kendi payıma da düşündüğüm ve cevaplandırmakta güçlük çektiğim sorulardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü iç ve dış konjonktür açısından nasıldı? bu sorgulanmıyor ama mutlaka sorgulanması gereken çünkü Amerika'nın bildiğimiz kadarıyla çok temiz bir sicili yok bu darbeler konusunda en iyi niyetle bile alacak olsak ama bunu herhalde ya